Açık Futbol Hazırlayan ve sunan Kenan Başaran Merhabalar ben Kenan Başaran Açık Futbol'da tekrar birlikteyiz Burası Radyo Havan Hepiniz hoş geldiniz ee, Süper Lig'de ikinci Devre başladı ve sürpriz sonuçlarla başladı. Ligin birinci devresi kapandığında özellikle Galatasaray lider Fenerbahçe ile olan 8 puanlık farkı e, kapatmayı umarak e, tatile girmişti. Çünkü Fenerbahçe yenilince Karabük Spor'a tasaray olan puan farkı 8'e düşmüştü Bu da sarı kırmızılı camiayı umutlandırmıştı ne var ki Süper Lig'in ikinci devresinin ilk maç maçlarında önce Beşiktaş ve Trabzon berabere kaldılar Beşiktaş için büyük bir yaraydı Evet Trabzon deplasmanından puan çıkartmak normal zamanlarda önemli fakat e, liderle puan farkının çok açıldığı bir dönemde bu beraberlikte kayıptan e, sayılabiliyor. Galatasaray'da e, Gaziantep'e gitti. E, orada beraber kaldı 0-0. E, bu maç e, hafta boyunca Bruma transferinin gölgesinde e, kaldı. Galatasaray elindeki yabancı sayısını azaltmak için... E, Gaziantepspora Bruma'yı vermek istiyor. Çünkü Bruma yalnız sezonu kapattığı için bu etik tartışması başlattı. Yani sakat bir futbolcuyu bir kulüp niye alır? Tamam kontenjan boşaltma eylemi ama etik açıdan doğru mu değil mi tartışması başlattı. Türkiye Futbol Federasyonu etik bulmayacağını söyledi. Bu Galatasaray'la aralığına tartışma başlattı. Fenerbahçe e, kısmi olarak topa girince Galatasaray onlara şike davasını hatırlattı. E, böyle gergin e, bir e, tartışma atmosferi oluştu tekrar. Galatasaray e, dedi ki Antep'e sana Yiğit olan ücretsiz vereceğim. Sen de Burma'yı kendi kontenjanına göster. Antep tarafı bu işi makul gördü. Etik tartışmasını düşünmediklerini söylediler. Fenerbahçe'den de böyle bir teklif gelse kabul edebileceklerini söylediler. E tabii bu maç, maç öncesi Galatasaray'ın Antep maç öncesi de bu tür bir transfer eylemini olması ister istemez Türkiye'de başka yönlere de çekiliyor. E 3 Temmuz davasını düşündüğümüzde Çekilmesinde de haklılık payı var diye düşünüyoruz. Yani artık 3 Temmuz'dan sonra daha dikkat olması gerekirken kulüplerin ama pek oralı olmuyorlar. Gördüğümüz kadarıyla herkes yine lakayt bir şekilde devam ediyor. O zaman da haklı olarak Fenerbahçe camiası itirazda bulunuyor. Yani bizim bir takım transfer çalışmalarımız Şike'ye teşebbüs olarak yorumlanırken iddianamelerde mahkemede bunlar niye öyle yorumlanmıyor diyebiliyorlar. Sonuç itibariyle e, Antep Galatasaray golsüz beraber kaldılar. Oyunun genelinde galibiyeti kaçıran Antep oldu. Sergen Yalçın hakikaten e, Antep'te iyi işler yapıyor. Şimdilik e, devre arasında takımı bırakacağını Söyledi, Hatta bıraktı gibi. Ama yönetim değişmeyince tekrar yani kızıl ailesine kalınca yönetim e, sergende devam etti. Şu ana kadar e, 7 maç, e, 4 galibiyet, 2 beraberlik bir yenilgi yanılmıyorsam e, hiç de fena değil. Düşme hatından çıkarttı takımı. Manchin ise e, sürekli sistem arayışında... 3-5-2'yi monte etmeye çalışıyor. Elindeki personel buna cevap vermiyor. O yüzden 4-4-2'ye dönüyor. Tekrar 3-5-2'ye dönüyor. Açıkçası kafalar karışık Galatasaray'da. E Fenerbahçe ile olan puan farkı tekrar 10'a yükseldi. Bu saatten sonra e, bu puan farkı kapanır mı? Ya bunun olması için hakikaten Galatasaray'ın hiç puan yitirmemesi Fenerbahçe'nin kaybetmesi gerekiyor ki. Böyle bir gidişat açıkçası pek görünmüyor. Bunu belirtelim. Galatasaray transferin en atak takımı devre arasında. Bir kere elindeki oyuncuları yolladı. Amrabat'ı kiraladı. Riera'yı tek sözleşmesini feshetti. Dani'yi gönderiyor. Belki de şu saatte göndermiş bile olabilir. Asıl yeni transferlerin takıma girmesiyle Artık Manchin'in takımdan söz etmeye başlayacağız. Ve bu takımın neyi yapıp ne yapamayacağını da göreceğiz. Hemen bir ara verelim. ilk aramızı verelim. Arkasından Beşiktaş'ı konuşalım. Fenerbahçe'yi finale bırakalım. Çünkü maçında da en son oynadı. Ve bu hafta büyüklerde kazanan tek takım olması. Hasebi'de de ayrı bir yere koyalım. Müzik Kaçmıyor ki zamana, akıyor aldırmadan Bakma sen bana, canım her türlü yaşıyor insan Kah dikilir durum, kah çöker ömrüm Aşkın önünde Eğilecekse başım senden olsun, canın sağ olsun. Eğilecekse başım senden olsun, canın sağ olsun. Kah aradım kendimi, kah kayboldum. Boşlukta Sen yokken denedim Kaç kere ölünmüyor mutsuzluktan Kah aradım kendimi Kah kayboldum boşlukta Sen yokken denedim Kaç kere ölünmüyor mutsuzluktan Sırdaşımdır duvarlar Hesabım kendimle hiç kimse duymayacak Kah vazgeçtim kendimden Kah gülümsedim doğan güne Böyledir yaşamak Eğilecekse başım senden olsun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 Kayboldum boşlukta Sen yokken denedim Kaç kere ölündüm Kenan Başaran, Radyo Havandasınız ve Açık Futbolda ikinci bölümdeyiz. Beşiktaş'ın e, Trabzonspor'la oynadığı mücadele, kağıt üstünde haftanın maçıydı. E, Avni kerde iyi başlayan e, farkı yakalama şansı elde eden taraf konu ev sahibiydi. Trabzonspor'du. Golü erken buldular ama devamındaki fırsatları değerlendiremediler. Beşiktaş hiç ummadığı bir pozisyonda golü buldu. Arkasından galibeti yakalayabileceği bir pozisyonda buldu. Açıkçası golü, beraberlik golünü atan Almeyda daha müsait bir pozisyonda. boş Kalecinin de kalesini boşalttığı bir pozisyonda. E, topu kafayla ağlara değil de dışarıya şişirdi. E, akabinde de Trabzonspor beraber, e, yeniden galibete yaklaştı sonlarda. Maçın sonları biraz heyecanlı geçti. Ama toplamda e, berabere kaldılar, kaldılar. Ve Trabzonspor cephesinde e, içeride iç sahada yenilmedikleri için mutluydular. Oradaki yenilmezlik ser, e, serisi sürüyor. E, Sıravan Bil Bilic aslında kötü e, bir görüntü sergiledikleri maçtan bir puanla ayrılmanın mutluluğunu yaşıyordu. Ama maç öncesinde Bilic e, Trabzon'dan beraberlikle dönmek dömeye itiraz edecek bir durumda gözükmüyordu. Bu konudaki sorulara yani burada puan kaybederseniz e, ne olur lig biter mi dedi, denildiğinde lig uzun bir maraton cevabını verdi. Yani Bilic e, maalesef, yani maalesef mi demek lazım doğru mu demek lazım bilemiyorum ama buradaki mantığı ya kavramak istemiyor ya da e, kavrayamıyor. E, nihayetinde siz e, ikinci devre eğer iddianız varsa e, ne olursa olsun kazanmaktan başka çareniz yok. En azından zorlarsınız denersiniz olmaz. Ama Beşiktaş'ın Trabzon'daki görüntüsü büyük oranda isteksiz, mücadeleden, e, iştahsız daha doğrusu, evet iştahsız bir Beşiktaş gördük. E, hakikaten bu şartlarda bir puana sevinsin Beşiktaş. E, hani tabir caizse öpsün, başına koysun. Belli oldu ki Trabzonspor'un bu sezon artık Süper Lig'le bir alışverişi yok. E, Avrupa'ya bakacaklar, Juventus maçları onlar için hedef maç. E, i̇kisi de Beşiktaş ile Trabzonspor'a kupadan elendiler. Beşiktaş'ın yegane hedefi Süper Ligi 2. sırada bitirmek en azından. Çünkü 2. sırada bitiren Şampiyonlar Ligi'ne gitme hakkını direkt elde edecek. Fenerbahçe şampiyon olursa çünkü şampiyonun meyvasını alamayacak. Malum Avrupa'dan yasaklı. Aslı kelam Beşiktaş'ta Aynı zamanda yönetimsel bir takım sıkıntılar var. Birinci başkan, ikinci başkan arasında soğuk rüzgarlar esiyor. Stat inşaatında yine problemlerden bahsediliyor. E, Ronaldinho transferini beceremediler. Üstüne bir de e, Lodario transferi gündeme geldi. Borsaya bildirildi. Buna rağmen gerçekleştirilemedi. Asılı Beşiktaş'ta işler siyah beyazın siyah tonunda gidiyor. Limoni. Programımızın son bölümünde Fenerbahçe'yi konuşacağız. Şimdi bir ara. Mabu doğalandasınız. Ben Kenan Başaran Açık Futbol'un son bölümündeyiz. Final bölümünde Fenerbahçe'yi konuşuyoruz. 8 puan farkla başladı. ligin ikinci yarısının ilk maçında evinde Konyaspor'u ağırlayan Fenerbahçe rakiplerinin puan kaybını fırsata dönüştürmesini bildi. Konyaspor karşısında Fenerbahçe 1-0 yenik duruma düşse de iki stoperi Alves ve Egemen'in attığı gollerle sağdan 2-1 galip ayrıldı ve en yakın takipçisi Galatasaray ile olan puan farkını 10'a çıkarttı. E, Fenerbahçe'de e, genel olarak iyi bir futbol sergilenmese dahi mücadele ve son dakikaya kadar inancını kaybetmeme unsurları yine takıma puan kazandırdı. Fenerbahçe'de bu saatten sonra bu farkın kapanması pek mümkün gözükmüyor. Ancak sıra dışı bir takım gelişmelerin yaşanması gerekiyor. Rakiplerin bu takibi sürdürecek, bu farkı kapatacak bir takati gözükmüyor. Galatasaray ve Beşiktaş bir kere kulüp olarak şu anda yönetimleriyle, taraftarlarla Futbolcularıyla bir uyum, bir bütünlülük içerisinde değiller. Galatasaray için bundan sonrası Şampiyonlar Ligi daha önem kazanacaktır bence. Çünkü hiç kaybetmeyecek ligde ve Fenerbahçe'nin puan kaybetmesini bekleyecek. Şu anda puan farkı 10. Yani Fenerbahçe'nin 3 maç artı bir beraberlik. E kalan 16 haftada bunu yapması gerekiyor. Türkiye'de özellikle önde giren takım son 10 haftadan sonra çok fazla sarsılmıyor. Yani çünkü bir bütün olarak kulüp havaya girdiği zaman şampiyonluk havasına kolay kolay oradan dönüşü olmuyor olumsuz anlamda. Dolayısıyla Türkiye Süper Liginde Şampi Vahşanı zaten ilk yarının belli bölümlerinde atılmıştı ama şimdi de atmak pekala olası. Bu ligin şampiyonu büyük oranda belli olmuştur. Bundan sonra mücadele ikinci olarak sezonu tamamlayıp Fenerbahçe'nin cezasından dolayı Avrupa'ya gidemeyecek olmasının kremasını yemektir. Bu ya Galatasaray olur ya Sivas Kasımpaşa veya Beşiktaş. Bakalım e, kim? Ha büyük bir sürpriz olur da Fenerbahçe şampiyonluğu kaptırsa e, adını şöyle koyacağız. Yani bu Galatasaray'da Beşiktaş şampiyon değil de Fenerbahçe şampiyonluğu kendi eliyle altın tepside sundu deriz. Ee, 3 Temmuz davasının malum e, kararı 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nin verdiği mahkûmiyet kararları e, Yargıtay tarafından onaylandı. Sadece bazı kişilerin cezasının ertelenip ertelenmeyeceğine dair hüküm e, usulen bozuldu. Ama o kişilerin şike yaptılar e, yaptılar diye verilen hüküm değişmiyor. Esasa ilişkin bir değişiklik yok. Aziz Yıldırım yurt bu karar açıklandığında e, bir suni gündem yaratılmaya çalışıldı. dönmeyecek. Halbuki e, 3 Temmuz sürecini takip eden herkes çok açık bir şekilde bilir ki Aziz Yıldırım gelir e, o hapis cezasının kalanı çeker. Çünkü yarattığı e, kıymeti 3 Temmuz'dan beri yaratmış olduğu karakteri, profili e, cezaevinden kaçarak yerle yeksan etmez. E, Az Yıldırım 3 Temmuz'da şike yapmıştır, yapmamıştır meselesinin ötesinde e, ne olursa olsun davayı e, ele alış biçimi, kamuoyuna sunuş biçimi söylemleri, eylemleriyle Fenerbahçe'lerin gözünde daha çok büyümüştür. Hatta bazı rakip e, taraftarların da nezdinde kıymet kazanmıştır. E, dolayısıyla son hükümetin yaptığı paralel devlet e, açıklamaları düşünüldüğünde birçok kesim az Yıldırım'ın 3 Temmuz'da bir operasyona maruz kaldığı inancını pekiştirmiş durumda. E, bilemiyorum e, hükümetin e, paralel devlet var derken e, 11 yıldır neden bu yapıyı fark etmediğini de sormak lazım. Ne oldu da bu yapı fark edildi? 17 Aralık'ta kendileri yönelik yapılan operasyonlardan sonra tabi ki. E, iki sene sonra da bir sene sonra e, tekrar bu söylemin değişmeyeceğini kim taahhüt edebilir? Asılı memleket siyasetin hukukla e, iç içe girmişliğinin faturasını ödemeye devam ediyor. Fenerbahçe e, şimdi e, olağanüstü bir gelişme olmazsa e, hükümetin atacağı seçimlere yaklaşıyor çünkü. E, olağanüstü bir yap, ge, durum gerçekleşmesi Aziz Yadır'ın cezaevine girecek. E, Fenerbahçe kongreye gidecek Yeni bir başkan seçecek. E, yönetim kuruluysa değişmeyecek. Ha Bu arada istifa edenler olursa tabii onların yerine de isimler seçilecek. Asılı e, Fenerbahçe'de ee, 3 Temmuz'un olumsuzlukları birleştirici bir e, unsura dönüşmüştür. Camia kilitlenmiştir, kenetlenmiştir ve e, bu da sahaya yansımaktadır. E, bu arada Konya Spor maçına giden Fenerbahçelilere, çok önemli uyarılar yapıldı. Sakın e, hakaret etmeyin, sakın küfür etmeyin, sakın slogan atmayın, siyasi slogan atmayın. Çünkü talimatta bir değişiklik yapıldı. Eskiden e, tekrarlarsanız ve belli bir süre küfür ederseniz ceza alıyordunuz. Şimdi süreden bağımsız olarak küfür ettiğiniz anda ceza geliyor. Bazı Fenerbahçe'li taraftarlar gözaltına alındı. Siyasi sloganlar attıkları için her ne kadar gayri resmi olarak yani daha doğrusu resmi olarak başka şeyle küfürle falan suçlansalar da aslında bu işin esası siyasi slogan atıkları için. Futbol Federasyonu'nun talimatlarında ve de 62-22 sayılı şiddet yasasında siyasi slogan yasağı yoktur. Bu da böyle biline herkes tarafından. Evet haftaya tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın diyorum. Siz e, radyo havanda kalmaya bu güzel radyoyu dinlemeye devam edin. Yağmur, yaş sokaklar sensiz bensiz Dışarıda bir yaz yağmur Yaş sokaklar sensiz bensiz Akşam olmuş ılık rüzgar Loş ışıklar sensiz bensiz Akşam olmuş ılık rüzgar Loş ışıklar sensiz bensiz Bir masa geçen yıllar Kaç yaprak var elimizde Aşk bir rüyaymış uyandık Adı kaldı dilimizde Bir masalmış geçen yıllar Kaç yaprak var elimizde Aşk bir rüyaymış uyandık, adı kaldı dilimizde. Ses vermiyor çalgıların.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 Adı kaldı dilimizde Bitsin artık bu hikaye Kader çeksin kapımızı Bitsin artık bu hikaye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 Adı kaldı dilimizde Bir masalmış geçen yıllar Kaç yaprak var elimizde Aşk bir rüyamış uyandık Adı kaldı dilimizde Açık Futbol Hazırlayan ve sunan Kenan Başar'a